Bugün biliyorsunuz Ramazana bitirdik. Bayram ilan edildi, bayramı mağlubsu. Ramazan gitti ya bayram yapmıyoruz. Ramazan içerisinde Allah'ın emrini dinleyenler, Allah'a itaat edenler, Allah'a bakmuyor abet. Yani orucunu tutanlar, namazını kılanlar, zikiatını verenler, nefs-i emvarisine hakim olanlar, nefsini kendine mahkum edenler, vücudun ikliminde döndüğünü ilan edenler, bugün afli mafret ile. Altın dolundular. Allah cümlemizi affetti. Meclere-i <gülüyor> Vak şu anda diyor ki meleklerine kullarım benim emrime emrimi tuttular. Meleklerimden kaçındılar. Ve bugün geçişliklere doldular. Yaptıkları ibadet ve taatın ücretini benden istiyorlar. Zaten Allah! Zat-ı uluh ki cümlesini affettim. Hadi dönünüz, eve, dönünüz evlerimize. Dönünüz evlerinize hepiniz ap oldunuz ve cennete de dahil olduğunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görmüştü ki, herkese Allah'tan sevabını ünliyiz deyerek oruçtuysa, yani geçmiş günahları af ve muafiret olur. Onun için Cenab-ı Hakk'ın okuyacağı ayet-i keriminde Kadir el-Hamed kim ki nefsini temizledi, hafif ettiği, ve Rabbini zikrederek mescitlere koştu, geldi. Bunlar felâha erdiler, felâhtan mana, yani cehennemde kurtuldular. Müminleri biliniz, bizi bu dünyaya getiren ve götüren var. Hiçbirimiz isteyerek buraya gelmedik. Buradan giderken de isteyerek buradan gitmiyoruz. Bizi buraya getiren ve buradan götüren Allah-u Hazretleri, burada yapacağımız ve ibadet ve taatın, yarın ahiret mükafatını veya burada yapacağımız fenalıkların Ahirette cezasını göreceğini, göstereceğini haber vermekte. Dünya ahiretin tarlası. Burada insan ne ekerse ahirette Bir adam fenalık yapısın sonra onun yerine iyi biçsin olmaz. Yani arpa eker, arpa biçer. Isırgan eden arpa biçmez. Tiken Bazı insanlar ömür serbayelerini yediler. Allah'a karşı asi oldular yani. Oruçlarını tutmadılar. Hatta bazı terbiyesiz yaptığı Ağaçkârı buluşu yedi. Bir uruş tutmak var, bir tutmamak var. Bir de gizli olarak tutmamak var da, aşikâne halkın içerisinde böyle hakaretle, yani Allah'a karşı ben seni saymıyorum, senin bana emrim gelir kabineden böyle, <gülüyor> sigara çekerek müminlerin yüzüne üşülenler, onlar tabi, bunlar çok büyük terbiyesizlik yaptılar. Allah'ın cümlemizi affetsin. Bunları da affetsin. <gülüyor> <gülüyor> biliyorsunuz ki ecel ve ölüm insanları takip etmektedir. Gence ihtiyar'a bakmaz. Hastanın başında doktor. Yani hastanın başında sıhhatla ölebilir. Yatavak dururken sıhhatle ölüyor. Yani hepimiz için ölüm ve uğuttur. Buradan hmm. ahirete gittiğimiz vakitte buradaki yapılan efvai hareket bize haber verilecek. iyiliklere mukabil Allah'ın emirlerine ihsan edenlere cennetu aliyat cennetler verilecek. Bu muhakkaktır. <gülüyor> Tutmayanlar da hakkı rahmetine kalmıştır. Allah isterse onları azap eder, ister gene affeder, Halil-i Muhammed Cennet bahşeder, cemezlalıkla karışmayız. Kanun var bari, Allah'ın kanunu böyledir. Şimdilik bazı şeyler söyleyeceğim, şimdi bir 10 dakika kadar konuşacağız. Namaz vakti geldi ama, şehirden zarar etmez. Af olan bu halkı idare etmek için, iblis sayha vurdu şimdi bugün. Orduları var şeytanların, şeytanların orduları. Sen şeytanı kuyruklu, boynuzlu, Öyle arama. İnsan şeklinde şeytanları vardır. Allah yolundan halkı meneden. Allah demeyi meneden. Allah yolunu insanları meneden. Her ne kadar zahirde, Adem oldu olsa esasda şeytandır. İblis okuyor, topları bugün nida eder. Der ki Allah ümmeti Muhammed'i afetti, oruçlanları affetti namaz kılanları afetti, Ramazan'da emrin tonları affetti Bunları cehenneme sokup. Nasıl içkiyle, fuhşiyatla, kötülükle böyle bir ayda kazandığını, bir anda mahretmek şartıyla. Hani şimdi bugün Müslümanlara düşünme zayıf zahif? Düşünmelidir. Geçen bayram kimlerle temas ediyordu? Kimler vardı evimizde, soframızda, konuk komşuda? İçimizde, dedesini, babasını, annesini kaybediler var değil mi? Hı, bu sene. Yani Sağidler bizle beraber bayram yapmışlardı. Bu sene onları göremiyoruz aramızda. Hatta... Mesela kardeşim Salih Bey, Allah razı olsun, yani bir hafta evvel hayattaydı, bir akşam üzeri eşyasını toparladı. malını mülkünü amel sandığına yükledi koydu ve amel sandığını da tabuda yükledi ve kabristan yolu tutuverdi. Ancak düşünmeli insanlar ki, belki ömrümüzün son namazarı olabilir. Gençler, siz takın gençinize güvenmeyiniz. Görmüyor musun? Meyve ağaçlarında, meyve kemale gelmeden dükülüveriyor. İnsanlar da böyledir. Hatta sakatatçı dükkanlarında, sakatat dediğimiz yani baş satan, ciğer satan dükkanlarda kart hayvan başı bulunmaz. Hep genç hayvan başı bulunmaz. Hani şu, Cenab-ı Hakk'a etmek lazım geliyor. Bayram, çoluğa çocuğa, ufaklara. Bizim için bayram şu, ölürken imanlı göçersem bayram. Kabirde Hz. Mükemmel'in suallerin cevabını verirsem bayram. Maşer gününde halk iki ayı olur. Bir bir kısım Şakiler. Sen Saidler, iyiler tarafına, Peygamber tarafına ayrılırsan da, da senin için bayram. Arşın gölgesinde gölgenen bayram. Cehennemden kurtulan bayram. Mizonda, Ferazis'in sağ kefesi ağır gelen sevap ağır bayram. Kitaplar okunduğu vakitte suçları ifşa olmayan, gizlenen bayram. Sıra belki hatır yıldırı geçmek bayram. Cennet'e bayılmak bu bayramdır. Büyükler için, evet. küçükler için her efendim çocuklar onlar oynarlar, sevinirler. Bizim hakkımızda da Cenab-ı Allah yemediniz, içmediniz benim için. Şimdi yiyin ve için, bu ziyafeti ilahi de bizim yükümlülüğümüz. Bak, tutanlarla da tutmayanlar müsabeyoldular. Hatta tutanlar sıhhat kazandılar. Sorumu tesbih ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutunuz, sıhhat bulunuz diyor. Şimdi içmesini tutmayan varsa pişman olmalı yaptığına nadim olmalı ve bir daha tutacağına Allah'a söz vermelidir. Ne olacak? Biraz işte nefsinden mücadele etmiş olursun. Tamam mıkafatı ebedi olacaktır. Madem ki nihayette ölüm vardır, buradan gidiş vardır, bu hayatın hesabıya sorulması muhakkaktır. Bugün bayram günüdür, hakkı kazanmak isteyenler böyle içgüye, fuhşiyata değil de gene efendim, ibadet ve taatında yine cetlerinin kabrine gidip ziyaret ederek oradan bir ibret almakla Hayır, Hayfesanat yapmakla, ağlayanların gözyaşını silmekle, dertlere deva olmakla böyle günle sürmelidir. Yoksa Allah'a isyandan bir şey çıkmaz. Her isyanın altında bir nedamet, bir felaket vardır. Her ibadetin tahtında bir lezzet, bir şevk ve zevk vardır. Bu ibadet ve taatın zevkine ve şevkine insan varmalıdır. Kötülüklerin nihayeti olmaz. Ve kötülük yaptığı vakitte manevi tarlaya bir tohum etmişsin demektir ki, Yakın bir zamanda o ekmiş olduğu tohum bir acı olacak, oradan bir meyve verecektir. Kötülük ağacı ise eğer. Eğer hayır ağacı ise, hayır tohumu ektin, onu imha etme, gözüyle sula. Hak rızası için bayrama öyle yap. Tütürükte bir şey çıkmaz. Yani bayram günleri bayram günleri zenginlere, halı ı yerinde olanlar için zevk ve şevk günleridir. Baksuduk, pak yavrular, çocuklar. Yetime merhamet ve şefkat elini uzat, onun saçını okşa, düşün ki bir daha kadar Allah belki senin ruhunu kabul eder, senin çocukların yetim kalır sonra, el elinden gökte ağac olur. Onun için yetimin gözyaşını silmelisin. İslam dini demek merhamet, şefkat dini demektir, insanlık dini demektir. Ben düşün böyle, hep biz yetim kaldık anadan babadan, değil mi? acıyı tattık. Ben size bir şey haber vereyim mi? Senin başına ne kadar böyle şefkatli el seni oksadıysa, dünyadan o kadar acı duymakla mükellefsin. An yetime merhamet et ki, senin yavrulara da merhamet olma. Merhamet etmeyene merhamet olmaz. Men la يرحم la yurham. Merhamet yok. Senin önderin, sevgili Peygamberimiz, Allah'ın sevgilisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne yaptıysa, onu yap. Bak sen onun yaptığı ilk haber vereyim. Sonra sözümüzde nihayet bulduralım. İnşallah bir daha Ramazan bayramında görüşürüz yüreğinde. Ben hmm. Bayram sabahı, bayram namazını efendiler kılmış, saygıallahu aleyhi ve Hazreti Enes'in ve Malik Hazretleri haber veriyor bu hadiseyi. Enes'in, <gülüyor> hadi onu söylemeden geçmeyelim. Cenab-ı Peygamber küfarın, müşriklerin zulmüyle, şehrini, virayetini, olduğu virayeti olan Mekî'yi terk eylemek mecburiyeti hasıl oldu. Allah emretti pega beni Peygamber Pegadan buradan kaçmanın korkmaz. Bak Allah'a dikine itaat ediyorlar. Amin olsun. Imagine ay belagun resulati ve yahşunehu hada illa Allahu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Hem ilahine zeki terk eyledi. Uzun size kısa sonra baktık ama aslında burada. <gülüyor> <gülüyor> Erlendim. Evet. Medine-i Münevvere'ye vardılar, yanında Ebubekir Bekir Sıddıkları vardı, Allah öyle emretti. Ebu Bekir, yanına al, arkadaş edin kendine, İkiliz beraber Medine'ye gidiniz. Cenab-ı Peygamber, Sen-i Ebu Bekir Sıddıkları aldı yanına ve Medine-i Münevvere'ye gittiler. Beni konuştuklarım anlıyorsunuz değil mi? Yani, Türkçe konuşuyorum. Olan aklı, olan aklı konuşmuyoruz biz. Biz, biz Türkçe konuşuyoruz ve belki anlamazsınız, gençlere söylüyorum. Benim Medine'ye varınca herkes cenab Peygamber'e hediye getirildi. Saadet, yani peygamber çocukları zekat alamaz, sadaka alamazlar, haram da onları hediye alırlar. Hediye getirdiler, herkes getiriyor. İşte elinden kadar bir şeyle Peygamber, hediye alarak muhacir etmiş, hicret etmiş. Kim ki hicret ettiyse, dini, imanı için memleketinden duğrulduysa, kafir elinden, malime, bizim vaktiyle Romeli topaklarımız idi. Daha bir yeneye kadardı. Hep onlardan sürüldük. Böyle bir düştük, birbirimizi yedik, tevhidi, vahdeti bozduk. Aramızda itilaf çıkarsa, birbirimizi saymazsak, sevmezsek, birbirimize hürme etmezsek, birbirini hak ve hukukuna rağ Allah bu mülki elimizde alır, düşman buraya da gelir. Vakti desin incettin, Bebegat'a kafir gelemezlerdi. Belgrad ki, bugünkü usta baş alan başşehridir. Buraya gavur gelemezlerdi. Geldi. Neden? Bir düştük çünkü, birbirimizi kırdık. Tevhidi bozduk, adaleti bozduk. Birimizle uğraştık, Allah elimizde yükümüzü aldı. Yani şimdi Allah için hicret edenler, o peygamberimizin bu hicret, hicret sevabına, hicret sevabına ne olur? Nair olur. Peygamberin hicret etmek yedemedi, oldu. Sen de öyle ki, farayına geldi senin, abay-ı ecradının <gülüyor> çiğnediler. Kabirlerini eştiler. Hala senin hakkında orada intikam mektepleri var. Sen unuttun ama onlar unutmadılar seni onun için e, suyu su düşmana uymaz daima tevhid vahdet, Düşmanın en çok sevdiği şey milleti birbirine ayırmaktır. Birliği bozmaktır. Bir millet bütün olunca onu kimse yıkamaz. Ali hani gibi bir köylü çocukların eline birer sopa verdi. 20 çocuğu vardı köylünün. Çağırdı onları huzuruna. İyi de köylü amca şey bak ne yapıyor. Çocuklara birer sopa verdi. Dedi ki bunları kırın dedi. Kırdılar. Sonra 20 sopayı birerine kestirdi. Köylü sahibi bunu kırın dedi. Hepsine verdi. Onu kıramadılar. Ne anladınız çocuklarım bundan?" dedi. Dedi, baba anlayamadık bir şeyi. Hah anlatayım size. Benden sonra böyle ayrılırsanız dedi, parça parçalar işte kırarlar veya topaları kırdığı gibi. Ama yirviniz berine gelirseniz kimse kıramaz dedi. Vatan millet de böyledir. Düşmana evvela parçalar, sonra adamı yer. Bir okalı kalı birden yenmez. Parçalanır, sola yenir. Birbirlik de öyle. Efkarı muhtelife hatıralarına Dininden, diyaretinden, vatanından, milletinden, ordusundan, at yerine adamı soltururlar, parçalarlar, ondan sonra yerlere alırlar. Onun için daima tevhide, vahdede, birliğe doğru gireceğiz. Düşmanın sözüne kulak vermeyeceğiz. Düşmana en ziydiği şeyi bulduk, itilaptır. Bıraketin içerisinde. Bak, dünya kadar birbirimizi kırıyordu. İki İslam evladı. İkisi de muhacir olmuşlar, gavur, gavur uzunluğundan kaçmışlar, buraya gelmişler. Birisi milliyetçi, birisi komünist, onu birbirini kırdılar. İkisi de kaçmışlar, gavurlar. Babaları kaçmış gelmiş buraya, misal. Konuşuyor mu? vahtini vermeyeceğiz. Efendim sallallahu aleyhi ve Medine-i Yavası'nın olduğu vakitte herkes peygambere hediyi getiriyor. Bu Enes Hazretleri de Enes Hazretleri de, ufak çocuk böyle yavru bir kadıncağız, fakir bir kadın çocuğu elinden tuttu. Uzunlu saatte geldi. Ya Resulallah, hali vakti onlar size hediyeler verdiler, behiğeler verdiler. Fakat ben garibim ve fakirim benim bir hediyem var ki ciğerimin parçası Enes. Allah Allah. Onu sana veriyorum sana hizmet etsin de. İşte bu Enes diyor. Bu Enes Mesciden çıkmış diyor, sabah namazı, bayram namazından sonra geliyorduk. Baktık, çocuklar oynaşıyorlar, gülüşüyorlar, oynaşıyorlar, kuşlar gibi cıvıldıyorlar. Fakat köşede bir yavru, boynu yükük, gözü yaşlı, üstü başı eski, ağlayıp duruyor. Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gayetler, merhametli, Allah'ın merhametinin tecelliyatı, kâihata rahmet evlâ demin öyle şeylere, hemen o yolun yanına vardı. Evladım niye ağlıyorsun bugün bayram günü dedi. O çocuk dedi ki niye ağlamayayım dedi. Bayram günü zengin çocuklarına dedi. Onların karınları top, sırtları pek yeni ilgiştiler. Yiymişler, karınlarını doyurmuşlar. Hakkınlar için bayram. Ama bizim gibi yoksullar, garipler, yetimler bizim için felaket günüdür dedi. Efendiler, babasız büyüyen, yetim olarak büyüyen gidişenler bunun acısını bilir. Ben bunu size tarif edemem. Damdan düşmeyen halden bilmez. Ne kadar söylemeye kalksa damdan gibi olmaz. Onun için yoksulla büyüyen, bayram günde her istediğini alamayan, sırtına elbise giyemeyen, ayağına akarını giyemeyen bir yetim, bir yoksul kimse bunun acısını bilir, olduğunu. Hmm. Dedi, e, onların karınları tok, sırtlarındaki elbisleri temiz, onlara bayram ama biz garibiz, yetimiz, kimsemiz yok, bizim için felaket günü bu dedi. Öyle dedi, <gülüyor> cenan ben dayanamadı. Peki baban ne oldu? Babam dedi, gazvede bir muharebede şehit oldu, ben şehit evladıyım. Anası uvası kaldır, suatlarda kaldım böyle bu şekilde. Bana hiç şafetleri uzatılmadı şimdiye kadar dedi. Allah mafaza diyorsun. Evlatlarınızı Allah böyle şeyden korusun. <gülüyor> i̇nsanlar, bak evlatlarım, evlatlarım, insanlar melaikeden daha yüksek. Yine aynı insanlar hayvanlardan daha aşağıdır. Bunu unutma. Onun daima çalışacaksın, okuyacaksın. Vatanına, milletine, hem cinsine fayda olacaksın. Hemi cinsine. Bütün mahlukat senden menfaat görmelidir. Hayır görmelidir. Bütün mahlukat, insan değil yalnız. Çiçekler, ağaçlar, otlar, hayvanlar, insanlar. Müslimi gayrimüslim. Senden fayda görmelidir. Tabi din kardeşlerin senin Allah hak yoldaşlarında onların müstesnadır. ama bütün meşeriyete doğru. Okuyacağın yetişeceksin. Vatanın tealisi okumakta, çalışmakta ve asla yetişmekte. Yani bütün dünya eğer kalırsan cehaletle senin yerler mahvederlersin. Bakın işte görün dünyadaki <gülüyor> harekatı. Millet birbirini kesmekte. Bizi aynı karaket olmuştu. Allah korudu şehitler hürmetine. Allah Çünkü bizim topraklarımız Allah. böyle sıktır vakıtta şehit kanı damlar. Bu Allah. balkanlarda bir adam Allah. karın altına elini sokarsa karın altında tuttuğu ok değildir. Ya beyaz saçı ya dedenin sakalıdır. Allah. Şehit dedenin sakalı ya saçıdır. O kadar insan verdik oraya. Sonra da ellerimiz döndük, biz sürdük. Afirler çıkanların cehaletten, felaketten, birimiz arasında giden nifak'tan. Nifak, nifak, nifak'tan. Nipak, Efendimiz tahammül edemedi. Mübarek ülkelerinden yaş döktüler. Ve dedi ki o yavruya, Allah, Ağlama evladım, ister misin ben senin baban olayım? Allah'ım. Ayşe annen olsun. Hasan ve Hüseyin senin kardeşlerin Fatıma halan olsun. İmam-ı Ali senin amacan olsun deyince çocuk tanıdı Efendimiz'i, sen Resulullah mısın dedi. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet. o yetimi kolundan tuttu, omuzuna bindirdi, omuzuna aldı. Hatta bir hadis-i şerife <gülüyor> e böyle buyurdu. Kendi yetimine tekafir eden veyahut gayrı yetime tekafir eden cennette benimle beraberdir dedi. Böyle. İtibar bak bir gün yakınsa, yetime tekafir eden kişi, yani yetime bakan, Yeteğimi yediren, yetime içiren, yetime giydiren, onu okşayan kimse Cennet-i Hazreti Muhammed'le beraber. Bayram böyle yapmalı ve grubaya yardım ederek onlara bayram yaptırmalıdır. Ki Allah senin akıbetini bayram eder.